Zeki Genç Kız Evvel zaman içinde çok uzak bir krallıkta, küçük bir kulübede yaşayan bir ihtiyar vardı. Çok yoksuldu ve eğer tek kızı Leyla olmasa sefil halde olabilirdi. Kızı zeki ve çok mutlu bir genç kızdı. Güzel olduğu kadar zekiydi de. Her gün birlikte pazar alanına gider ve dilenirlerdi. Ancak güzel bir yemeğe yetecek paraları bile olmazdı. Hatta bazı geceler karınları aç uykuya dalıyorlardı. Böyle bir gecede ihtiyar adam oturdu ve kızı bir şarkı mırıldanırken üzüntüyle ona baktı. Sevgili kızım, böyle zor bir yaşam sürdürdüğün için çok üzgünüm. Keşke sana daha fazlasını verebilsem. Sakın endişe etme baba. Bana verdiklerinle mutluyum ben. Bu akşam yemeğimiz yoktu... ''Bırak olmasın, yarın daha çok çaba harcarım.'' Ama ihtiyar yine de çok üzgündü. Kızını dünyalar kadar seviyordu ve ona her şeyin iyisini vermek istiyordu. Gece boyunca hiç uyumadı ve ne yapacağını düşündü. Gökyüzünde parlayan aya baktı ve ona bir çözüm sunmasını umdu. Ertesi gün ihtiyar adam kralın sarayına gitti. İhtiyarı gören kral onu tepeden tırnağa inceledi. Ne istiyor olabileceğini düşündü. Majesteleri, karşınızda olmak büyük bir onur. Majesteleri bana birkaç altın hediye edebilir mi diye sormaya geldim. Sadece tek bir seferlik. Bir daha sizden bir şey istemeyeceğim efendim. Hmm, adamın üstü başı pis ama bir asil gibi konuşuyor. Bu nasıl mümkün olur? Sevgili dede, sana böyle güzel konuşmayı kim öğretti? Bana konuşmayı kızım öğretti efendim. Her kelimenin bir hazine değerinde olduğunu söyler. Çok zekidir. Onsuz ben bir hiçim efendim. Ne kadar zeki olduğunu sınamama izin ver. Bu yumurtaları kızına götür. Bunlardan civciv çıkarmasını söyle. Başarılı olursa ödüllendirileceksin. Ancak eğer yumurtalardan civciv çıkmazsa cezalandırılacaksın. Yaşlı adamın umudu kırıldı. Üzüntü içinde evine, kulübesine döndü. Ve kızına her şeyi anlattı. Tatlım, şimdi ne yapacağız? Kralın bize verdiği yumurta sepeti bu işte. Ama neden? Bunlar kaynatılmış yumurtalar. Bunlardan civciv çıkmaz. Ne? O zaman kesin cezalandırılacağız. Merak etme baba. Şimdi git dinlen. Buna kesin bir çözüm bulacağım ben. Yaşlı adam dinlenmek için içeri girdi. Leyla'yı düşünceleriyle baş başa bıraktı. Akşam Leyla babasıyla konuşmaya gitti. Babası çok endişeliydi. Baba, şimdi beni iyi dinle. Bu pişirdiğin fasulyeleri al ve tarlada yetiştir. Kral oradan geçerken yüksek sesle kaynatılmış fasulyeler büyüsün, hasat iyi olsun diye de bağır. Sana sorunca, kaynatılmış yumurtalardan civciv çıkması kadar mümkündü. Yaşlı adam kızının söylediğini yaptı. Tam tarlayı sürerken kral atıyla oradan geçti. Yaşlı adam onu görünce yüksek sesle bağırdı. Oh! Kaynatılmış fasulyeler büyüsün, hasat iyi olsun! Kral bunu duyunca afalladı, atını durdurdu ve yaşlı adamı yanına çağırdı. Söyle bana, pişmiş fasulyeleri yetiştirmen nasıl mümkün olur? Bu imkansız. Oh, ama bu mümkün majesteleri. Kaynatılmış yumurtalardan civciv çıkması kadar mümkün efendim. Kral cevabını duyunca çok şaşırdı. Yaşlı adamın kızının lafı olduğunu tahmin etti. Pekala, bu keteni al. Bundan bir gemide ihtiyaç duyulacak. ''Her tür halat ve yelkeni yapın. Yapamazsanız cezalandırılacaksınız.'' Zavallı adam bu sefer evine daha da üzgün gitti. Yine kızına olan biten her şeyi anlattı. Hmm. ''Merak etme sevgili baba. Her şey iyi olacak. Geç oldu hadi uyuyalım. Yarın çözümünü bulacağız.'' Ertesi gün Leyla bir odun parçası aldı ve babasına verdi. Bunu krala götür ve ona bundan bir çıkrıkla dokuma tezgahı yapabilirse benden istediğini yapabileceğimiz söyle olur mu? İhtiyar krala gitti ve ona Leyla'nın mesajını iletti. Kızın gerçekten de çok zeki ama daha pes etmedim. Bu bardağı al, bu bardakla tüm denizi boşaltması gerektiğini söyle. Ta ki çöl kadar kuru olana dek. Bunu yapamazsa... İkiniz de yarına çıkamayacaksınız. Yaşlı adam korku içinde evine döndü. Bardağı dikkatle taşıyordu. Leyla'yla konuşurken ağlamak üzereydi. Leyla, kral sana çok zor bir görev verdi kızım. Senden elimdeki bu bardakla tüm denizi boşaltmanı istiyor kızım. Ne güzel bir bardak. Pekala, kralın cevabını gün bitmeden hazırlamış olacağım. Sakın korkma baba. Başımıza kötü bir şey gelmesini engelleyeceğim. O gün Leyla kralın sarayına gitti. Kral güzelliği karşısında büyülenmişti. Yenilgiyi kabullendiğini söylemeye mi geldin? Hayır majesteleri. Size tüm nehir ve derelerin denize akmasını önleyebilir misiniz diye sormaya geldim. Ancak o zaman denizi boşaltabilirim. Kral, genç kızın zekası karşısında şaşkına dönmüştü. Verdiğim tüm görevlerde başarılı oldun. Ama sana birkaç soru soracağım. Bakalım cevaplayabilecek misin? Söyle bana, bir kişinin en uzaktan duyabileceği şey nedir? Majesteleri, en uzaktan duyabileceğiniz şey gök gürültüsü sesidir. Bir de yalan tabii. Hmm, haklısın. Söyle bana, Sakalımın değeri nedir? Sakalınız sayın kralım, yaz mevsiminde üç gün süren yağmura eş değerdir. Cevapların beni çok mutlu etti. Krallığımda yaşayan en zeki genç kız olabilirsin. Ve ben de sözümde duracağım. Babana istediği kadar altın vereceğim. Aa, teşekkürler kralım, çok cömertsiniz. Ancak seni kraliçem yapmak istiyorum. Benimle evlenir ve sarayda benimle birlikte yaşar mısın? Leyla hemen cevap vermedi. Kralın söylediklerini iyice düşündü. Majesteleri, sizinle evlenmek beni çok mutlu eder. Ama ancak bana bir söz verirseniz sizinle evlenirim. Elbette. Neymiş o peki? Bana kızarsanız ve gitmemi söylerseniz, Saraydan sevdiğim bir şeyi almama izin vereceğinize dair söz vermelisiniz. <gülüyor> Tek istediğin bu mu? Tamam elbette, söz veriyorum. Kralla Leyla ertesi gün çok büyük bir törenle evlendi. Birbirlerini çok seviyor ve mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Ama kral yaşlandıkça huysuz birine dönüştü. Ona hizmet eden herkese çıkışıyordu. Bir gün kraliçeyle ciddi bir kavgaya tutuştu. Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Benden bile. Senden bıktım. Saraydan çık ve geldiğin yere geri dön. Nasıl isterseniz kralım. Ama benimle son bir içecek içmez misiniz? Ondan sonra buradan ayrılacağım ve geri dönmeyeceğim. Leyla kralın içeceğine uyku ilacı koydu ve kral içer içmez derin bir uykuya daldı. Kralı aldı ve harabeye dönmüş bir kulübeye götürdü. Kral uyandı ve sarayda olmadığını görünce şoke oldu. Leyla'nın yanında oturduğunu gördü ve çok öfkelendi. Beni nereye getirdin böyle küstah kadın? Kralı kaçırdığın için cezalandırılacaksın. Lütfen bu konuda bana kızma. Verdiğin sözü hatırlıyor musun? Bana gitmemi söylersen, saraydan çok sevdiğim bir şeyi almama izin verecektin. En çok seni sevdiğim için ben de seni yanıma aldım. Kral, Leyla'ya yaşattıkları için üzüldü. Onu ne kadar sevdiğini artık anlamıştı. Beni affet canım. Senin gibi zeki ve güzel bir kadınla evlendiğim için çok şanslı bir kralım. Kral, kraliçesiyle saraya döndü. Uzun ve mutlu bir yaşamları oldu ve bir daha hiç tartışmadılar. Tartışacak olsalar kraliçe her şeyi düzeltmeye hazır bekliyordu.